تووفيق يعاد صامي لا بالله قد جاء رسول صلى الله عليه محمد على سيدنا محمد محمد على سيدنا محمد محمد على سيدنا محمد السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعود بك من وزاة الشياطين وأعود بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا أموت أبدا ve cefa'at aleykum su ebla havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim Rabbimiz tebarak ve teala salih amellere koşanlardan hayır kazanmak için yarışanlardan eylesin amin, amin. Azmimizi, himmetimizi gayretimizi gün be müzdade eylesin amin Allah'ımız bizi cuma ehlinden eylesin gecesinden başlayıp gecesini sabahını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 Dinlemesen de olur, bu, bu gecede işte unuttuk, bak bir iş var, e bunu unutturan neydi? Ne kadar mühim bir işti acaba bunu unutturan, bu sohbet, bu ilim meclisini, bu kadar ayet hadis hadisi okunuyor, bunu unutturmak için ne, ne lazım acaba? Ne kadar büyük bir iş olması lazım? E, Azri Aleyhisselam mı geldi, göründü yani? Zaten Azri Aleyhisselam hadi gidiyoruz bile dese, bir dakikalık ömrün kalsa yine neyle ulaşacaksın? İlimle.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 Radiyallahu ilk önce iman edenlerden değil. Velakin ve'l-lezine iyilikte onlara tabi olanlar buyuruyor. Dolayısıyla la'set vemimkum menafıkun min qabl'l-fethi ve qatel Mekke fetheden evvel Allah yoluna infak eden, cihat edenle e Mekke fetheden sonrakilerin derecesi bir değil. Bu da tamam. mı? Öyle azam dereceden olanlar infak eden, sonra qatil. Hadid suresine atıf. Onlar sonra infak eden Mekke fethinden sonra e, yani Ebu Süfyan da radıyallahu anh Mekke fethinden sonra Müslüman olmuş. Tabii ki derece bakımından bir e, yani tabi Hz. Ömerlere nasıl yetişecek? Hz. Osmanlara, Hz. Ali Efendilerimize yetişebilmesi mümkündü. Faziletlileri Kur'an-ı Kerim beyan etmiş. Ama peşinden hepsine cenneti vaat etmiş. Onun sonra اَحِبُّ e, اَحِبُّ اللّٰهُ لِمَا اَغْذُوكُمْ مِنْ Allah sizi yediriyor, içiriyor, bu kadar nimetleriyle donatıyor, kuşatıyor. Onun için Allah'a sevin. İyilik edeni seviyorsunuz. Acı kahvenin kırk yıl hatırı var. Her şeyi yaratan, yediren, içiren sizi Allah. Allah'a sevin. Allah sevilmeden olur mu? Ehibbuni li hubbillah. Beni sevin. Niçin? Allah seviyorsanız beni o gönderdi size. Kulun kuntum tuhibbuna Allah'a fettebi'uni. Allah sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana uyun. Yuhibbukumullah. Allah da sizi sevecek.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 Temizlendi, hala da temiz, temizlenmiyor işte. Müslümanların içinde bile hala damarlar var. ne olayım, ne olayım, İftikarlar var, gururlar var, ırkçılıklar var. Şuyum, buyum, şu millettenim, bu millettenim. Ebil islamu la belisi Babam İslam, atam İslam. Ne ya? Adam birisi babalarını sayıyor, felan oğlu, felan oğlu, felan oğlu gitmiş on atasına kadar saymış diyor. Hadis-i şerif bu. Sallallahu anh sen buyurun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 Beni sevdiğiniz için, beni seviyorsanız nasıl ayet diyor Allah'ı seviyorsanız bana uyun burada da hadis ne buyurmak istiyor? Beni seviyorsanız sahabemi sevin ee, yani birçok hadis var Le, e, sizden biriniz Uhud da kadar altın verse ma belege ve velâ nusîbûk bu da bu idi benim sahabemin verdiği bir ölçek buğdaya sevabına erişemez, yarımına bile erişemez bu Bukhari'de geçiyor. Daha birçok hadis-i şeriflerde e, sahabe-i kiramın sevilmesi emrediliyor. Aleyhlerine gidilmesinden nehyediliyor. Le'anallahü mesebbe ashabi. sahabe hakaret edene Allah lanet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melun ilan ediyor. E, sıra, se Sevilmelerin lazım olduğunu buyuruyor. Ma amene bi resulillahü sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Şibli Hazretleri biliyorsunuz Cüneyt-i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 Sahabe-i tazim ve şiayar et diye ve özellikle tabi Muaviye radıyallahu anh, meselesindeki hassasiyeti İmam Rabbani'nin. Rabbani. Sahabe-i kiramın hepsi adaletlidir. Sahabe-i kiramın hepsi hayırlıdır. Hepsi faziletlidir. Onlara hakaret ve sevmem şeyi asla caiz değildir diye söylüyor. Hatta ne diyor? Veysel Karani Üveyş yani El Karani Hazretleri ki tabinin en hayırlısı sahabe olamadığı için e, Ömer İbni Abdülaziz'in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 Müslüman olmayanın cennete giremeyeceği hususunda çile çekmiş. Ey velet ey oğul! inkân el ilmül mujarradu. Eğer sade bir ilim kâfiyelleke sana yeterli olsaydı, ve lahtahdaju ila amelin sivahu ilimden başka bir amele muhtaç olmasaydın, sade be bilmen yetseydi, o zaman lekâne elbette olurdun iddiau helmin sailin, helmin müstavilin, helmin taibin, zaiyan. Bila faide. allah Teala'nın her gece seherde ve teheccüdde buyurmuş olduğu nidalar faydasız boşuna olurdu. Ne demek? Her gece ida izâ, e, izâ mellâs uluzulleyle âhirû gecenin e, üçte ikisi geçip son üçte biri kalanda yani imsaktan birkaç saat evvel Gece çok kısa olursa bir saat evvel, geceli uzun olursa birkaç saate de gidiyor üçte bir. Mevlane ne yapar? يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ ila <gülüyor> سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ Buhari hadisinde. Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Rabbimizin tecellisi en yakın semadan, birinci kaç semadan yağmaya başlar. Çok yakından yağıyor tecelli. Yani tamamen altındaki nura kark olsun diye. Ne buyuruyor fekûlû? Hel min var mı bir şey isteyen, vereyim. Hel taibin. var mı tevbe eden, kabul edeyim. Çünkü gündüz bu kadar günah işledim, tevbe lazım. Hel min var mı bağışlanmak isteyen, Ma mağfire dedi. Şimdi, sen de biliyorsun ki, bu hadisi biliyorsun mu? Biliyorsun. Recalge külleleri her gece var bu. Biliyorsunuz Berat gecesi falan ne diyoruz Kadir gecesi akşamdan başlıyor bunu da. Akşam ezanında. Sahir geceler son birik biri kalanda başlıyor. Peki sen bunu biliyor musun? Biliyorsun. Bu bilmen ne oldu şimdi? İlim oldu. Fakat ne yaptın? Yattın. Ne oldu? İmsak attı. Sen hala yataktasın. Yani teheccüd namazına kalkmadın. Zikir yapmadın.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 Sahabe-i bir cemaat Rıdvanullahu Teala aleyhim ecma'in Hep böyle ecma'in duyuyor musunuz? Ecma ne demek bu ecma'in? He? <gülüyor> Rıdvanullahu Teala Allah'ın rızası aleyhim sahabenin üzerine olsun. Ne diyorlar? <gülüyor> Ecema'in. Eğer şialar olsa sadece ne diyorlar? A sallallahu Aleyhi ve alihi. Ve sahbihi diyorlar mı? Demiyorlar.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 ee, bahsettiler Abdullah İbn Abbas'in, Abdullah İbn Ömer'i. Burada bir hadiminin nüshasında İbn Abbas diye geçiyor hadiminin kitabında ama bu yanlıştır. Yani belki bir başka hata sözbize Arapçada falan. Olabilir insan hatasıdır olur ne kadar alim olsan kaçabilir. Yani Abdullah İbn Ömer hakkındadır bu hadis Buhari'de. Abdullah İbn Ömer'den bahsettiler. Radiyallahu Teala anhuma. Allah onlardan ikisinden razı olsun. Ne demek? Babası Ömer, kendisi Abdullah İbni Ömer, babasından da kendisinden. Sahabe-i kiramın fıkıhçılarının büyüklerinden ve dört Abdullah'ın, dört Abdullah, Abdullah Abadile-i var, Abadile-i Selase var. Yani üç Abdullah da olsa, üç Abdullah'ın biri de Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mes'ud. Değil mi? Dört olursa Abdullah İbni Amr, İbni Az. Ama üçü, tabii bu üçü en kuvvetliler.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 Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Rekatâni yarkâ'uhumel abdû fî cevfî leylîle khîîr hayrûllehu mineddünyâ mafîyâ Gecenin son yarısında, son üçte birinde imsaka yakın artık imsaktan sonra nafile namaz kılınmaz ancak sabahın sünneti kılınır. İmsakadan ne kıldın kıldın. İki rekat bile kılabilse bütün dünya ve içindekiler onun olmaktan daha hayırlıdır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 Hep de hep, hep, Afrika tarafında çıkıyor, ne hikmetse. Amerika'da bir şey yok mu ya? Hep kütüller Afrika'dakileri soyuyorlar. Madenler orada. Kurban olduğum Allah'ım? İşte onlar da açlıktan ölmesin diye oraya da onları koydu herhalde. <gülüyor> İşi düşsün bu gavurların onlara diye. Onlar da onları soyup sonra çevirdiler. Hem gavur ettiler hem fakir ettiler. Hem hasta ettiler. Şimdi bir taş 80 milyon dolar. Şu kadar.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 O da milyon satmış, 10 milyon satmış. Ulan diyor. Ne anlıyorsun bundan diyor? Zaten sırrı orada diyor, anlaşılamaması bizim. <gülüyor> Kimse bir şey anlamadı yok. Para para para para. Bir de yalandan uydurmuşlar ki en çok satan benmişim. Ulan ne 3.000 5.000 bin, bin kitap basıyoruz? 10.000 bile basamıyoruz. Kitap 5.000 kitapta kalıyoruz. 5.000. Nerede bizim millet okumuyor ki? Okumuyor bir şey. Uyduruyorlar benim adıma haber yapmışlar serseriler. Ser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 Dünyanın hepsini bir satılığa çıkaramıyor. Dünya kimsenin değil ki satılığa çıkaramıyor dolayısıyla tabii. Allah'ın. E şimdi dünya kaç para eder? Hakikaten bunu bir Amerika, bunu bir inceleyelim. Bunu bir siz bir internette yazın. Aa, dünyaya bir fiyat belirleyin. Belki almaya gelir, bir uzaydan biri gelir, alır belki bir şey. <gülüyor> dünya kaç para eder? Yani bu hiç konuşulmadı bugüne kadar. Bunu gündeme getiriyorum. Ben başlatıyorum açık artırmaya. Dünya kaç para eder? Öyle şimdi bunun. Bir taşı 80 milyon dolar et. Bunun bütün madenini koyun. Alttaki rezervleri de.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 Ya uluğum, bütün dünya ve mafiyah senin olmaktan sağ. Bu ahirete göre bu hesap konuşuluyor. Çünkü bu iki rekat sana nerede yer kazandırıyor? Ay, He? Orada şimdi bina başlamış. Metrekaresi 17 bin dolar. Şimdi ya, şeyler var, proje var devam. Metresi 20 bin dolar. Öyle bir yer var, boğazın üstüne yapmışlar. Metresi kaç, 100 bin dolar. Görüyor musun? وَلَقَابُ الْقَوْسِ اَحَدِكُمْ fil cennet, خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا مَافِيهَ Sizin birinizin cennette bir kamış, bir kamçılık yeri olsa, Bukhari hadisi, Bukhari, bir kamçı koyacak yeri olsa, vallahi dünya ve içindekilerden hayırlı. Çünkü hepsi fani, orası baki. Orayı kaç milyon dolara verirler acaba? Bir karış yeri, metresi on yedi bin dolarmış. Beş para etmez, çok ucuz. Para mı on yedi bin dolar? Metresi, neymiş metrece? Bir karış yer, bütün dünyayı versen vermiyorlar. Var mı öyle yerin? Ona bakacaksın. لَنَصِفُوا عَلَى رَعْسَىٰ Bir cennet hatununun başındaki yaşmağı, başörtüsü. خَيْرٌ minet dünya مَا Hep sahih, buhari, müslüm hadisleri. Dünya ve içinde ne varsa... Allah Allah! Cennet elinden birinin bileziği sarksa, bileziği sarksa, güneş söner diyor.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 <gülüyor> ümmetime zorluk çıkaracağımdan korkmasaydım, iki rekat gece namazını farz kılacaktım. Ama aynı hadis şeyde de var, misvağı farz kılacaktım, ümmetim zor olur, her dakika misvak bulamayabilir, abdesti olmaz, namazı olmaz. Misvakta da var yani, ümmetime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 o vakit söylen, sonradan hiç bırakmadı. Ama işte bak sahabenin en büyüklerinden de teheccüd kılmadan da olunabiliyormuş. Ya ne müçtehitsin sen ya, aleyhine zorla zorla çıkart. Müştehit demek yani son gayretini edip ayet hadisler fetva çıkaran, sen de bu zorlama şeyler çıkaran manasında müçtehit. Böyle iş yapmaz. Rak'atun <gülüyor> min alimin billah, hayrun min elfi rak'atun min mücahidin billah. Allah'a bilenin ilimde demiyor bak. Allah'ı bilenin bir de manevi ilim de var bu tasavvuf. Allah'ı bilenin bir rekatı Allah'a bilmeyenin bin rekatından hayırlıdır. Orada bir rekat kılar efendi hazretleri gibi bizzat benim gibi de yanında bin rekat kılsa Allah'ı bilenin bir rekatı bilmeyenin bin rekatından hayırlıdır. Ve ka'te alimun eftal min sab'ati rakatatin min ghayri alim.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 Yatağın yorganın ateş olur. Çok uyuma feynleket rattenle bir leil, geceliğin çok uyumak. Hoca ben ben de hoca ben çok az uyuyorum. Birkaç saat uyku'm var. Ben de diyorum ana maşallah falan. meğer film izliyormuş. Ulan sen uyu uyu, uykuyla cialda uyu. Sen uyanma senin uyanık durman bela ya. Anca ozaıp zıp zıp zıp, o kanaldan bu kanala cehennemin kanallarını dolaşıyorsun ya.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 ben bunu satacağım, bu ne kadar duracak? Bir güneş çıktı, hepsi gitti ya. Ne yapacaksın? Tembel olan, yani gece namazını satıyor. Ee, gece ibadetini satıyor. Anlarsın. Niye? Bir, bir e, dakika uykuya, bir saat uykuya, fazla yemeye, fazla içmeye. Mevla'nın fırsatlarını kaçırıyor. Evet, vallahi diyor, Evliyaullah'tan bir zat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 Önüne gelene bir kurt takıyoruz. Bu işler böyle. Bir Evliya Allah 20 sene diyor ihtilam olmadım yani rüyada hiçbir şey görmedim. Kötü bir şey hiç rüyamda 20 sene 30 sene 40 sene. Mekke'ye girdim tam diyor efendim yatsı namazının cemaatini kaçırdım o gece ihtilam oldum diyor. Yani bir cemaat namazı kaçırmıyor, cemaatı kaçırmış koca Evliya olsa şeytan rüyasını karıştırdı ya. Yani bu işler ince meseleler.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 Yani benim namazım şundan iyi şu, şu niye böyle yapıyor, şunun tipi şöyle, şunun namazı yok, şunun ilmi yok, şunun ameli bozuk, şu şu. Ya başver. Kendi günahlarından başkasına uğraşma vakit bulamayacaksın. Böylece, efendim, lezzetler bulacaksınız. İnşallah, daha çok faziletlere ereceğiz. Allah hayırlı uzun ömür versin. Allah bereketli ömürler versin. Allah'ım gece namazlarına kuvvet versin. Allah'ın bize yardım etsin. Allah'ın bizi fazlük enemiyle, bu feyizlerle, bu sohbetlerin bereketleriyle, okunan hadislerin bereketleriyle Allah'ın bizi vakti geldiğinde, en sevdiği vakitlerde uyandırsın. Amin. Kaldırsın. Amin. Kıldırsın. Amin. İhlas versin. Amin. Kabul nasip etsin. Mübarek Amin. cuma gecesinde. Amin. Bu gece herhalde bir iki rekat kılarsınız. En az yani. En az iki rekat kılarsınız. Efendim. Ama Allah'ım adet olarak devam etmeyi. Efdolü amalet ve mu'min kal. Edme muhaven kal. Bazı gecelerde yüz yüzlekat kılacağına her gece kıl da en faziletli amel az da olsa devamlı olandır. Buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amin. Subhan rabbil aliyil aleyl vav. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ve's selam ala seydil murselin. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك الجنه نعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب من قبل معمل. ونعوذ بك من النار وما قرب من قبل معمل. اللهم ما لنا من اللهم ربنا, رحمة. لنا اللهم ربنا لنا. نورنا innaka <im> <Sessizlik> <salli ve> <Sessizlik> <ve barik, Sessizlik> ala kulli shay'in qadir allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi al habib al ali al qadri ala alihi ya rabbi yardım eyle ya Rabbi medet eyle ya Rabbi imdad eyle ya Rabbi nusret eyle ya Rabbi rahmet eyle ya Rabbi belaları defa eyle ya Rabbi... Hayırları irsal eyle Yarabbi. Çoluk çocukları ıslah ile yarab. Ne hayırlı muratları varsa bütün kardeşlerimize ıhtâ eyle Yarabbi. Yarabbi umduklarımıza ne hal korktuklarımıza ne emin eyle. Ölünceye kadar Yarabbi gece namazına kaldır bizi. Sabah namazına kaldır bizi. Tembellikten koru bizi. Allah'ım nefsimizin şerrinden muhafaza eyle bizi. Allah'ım bize kuvvet ver Yarabbi. Zikrine karşı, şükrüne karşı, güzel ibadetine karşı. Yardım eyle bize Yarabbi. Sen yardım etmesen bir Allah diyemeyiz, bir Subhanallah diyemeyiz.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 Yüce Kur'an'ını, salih amellerimizi, cuma gecelerimizi, şu meclislerimizi, şu ibadetlerimizi, şu aminlerimizi, davatımızı kabrimizde mutlaka bize yoldaş eyle. Ya Rabbi. Amin.